Şiddetli esen rüzgar, yağmur ve kar gibi olumsuz etkilerde veya farklı niteliklerde problemlerden aracınızı rahatlıkla koruyabileceksiniz. Tasarım aşamasından, imalat ve teslimat aşamasına kadar titizlikle uzman personelleri tarafından firmamız garantisinde ihtiyaçlarınıza uygun olarak tasarlanan açık otopark sistemleri estetik ve modern tasarımlarla hayalleri sanata dönüştürmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Açık otopark sistemleri sayesinde araçlarınızı kötü hava koşullarından, güçlü güneşin zararlı ışınlarından ve dış etmenlerden korumak mümkün, kapalı veya açık otopark kapatma sistemlerimizde model çıtamız yoktur, düşlediğiniz ürünü statik uygunluk çerçevesinde mekanınıza uygulamaktayız, hızlı ve pratik imalat sürecinin ardından uzun yıllar hiçbir sorun yaşamadan kullanacağınız otopark sistemleri aracınız için yapacağınız en ideal koruma sistemi olacaktır, taşıyıcı profiller üzerine lamine edilmiş cam veya farklı nitelikte koruma malzemesiyle kaplanan carports, Sınırsız seçenekte model seçeneklerinde zevkinize de hitap edebilmektedir. Açık otopark sistemlerinin avantajları binanızın veya iş yerinizin dış görünümünü bozmadan aracınızı korumanızı sağlar, zararlı güneş ışınlarına karşı araçlarınızı korur, yağmurlu havalarda aracınızı park ettikten sonra ıslanmadan evinize gitmenizi sağlar. Garaj çatısı şeffaflığının yanı sıra %50 ısıyı da geçirmez. Yağmur olukları otoparkınızın temiz kalmasını sağlar. Yağan yağmuru ve pisliklere iniş borularından istediğiniz yere indirir,